Evet 60. sure El Münafık'ın suresiyle inşallah devam edelim. Bu arada yine kısaca bilgi vermek gerekirse Medine'de inmiş bir suredir 11 ayettir. Münafıkların davranışlarından bahsettiği için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir ki sen de elbet onun peygamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yaptıkları ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuş, ''Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?'' ''Onlara gelin <gülüyor> Allah'ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin.'' denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.'' onlara mağfiret dilesen de dilemesen de yeter. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız size Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyanı uğrayanlardır. Herhangi birimize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğim rızıktan harcayayım. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi yani ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.